...hak diye başlayalım söze. Başlayalım hacı yıvatım. Nasılsın Karagöz'üm, iyi misin? İyiyim hacı düşünüyorum. Hayırdır, ne düşünüyorsun? Ben şöyle bir araştırma yaptım, bu çeteler... ...çetleşmenin başlamasıyla başlamış. Bak sen. Sadece o değil, çetele tutulmasıyla da... ...çetelerde artma olmuş. Hadi canım. Tabii tabii, sordum soruşturdum, kesinlikle eminim. Nasıl yani Karagöz'üm? Şimdi senin araştırmalarına göre... ...biz çeteleşerek mi çeteleştik, çetele çekerek mi çeteleştik? Çektikçe çetleştik, çekerek çeteleştik. Aman benim kafamı da karıştırma yahu. İşi tekerlemeye dönüştürdün ha. Ne anladıysan o, bir daha soru sorma bana. Latife yapıyorum canım. Yapma işte o dediğinden. Bak ben ne diyorum onu dinle. Buyur Karagözüm, kulağım sende. Şimdi bence bu çetelerin artmaması için bir şeyler yapmak lazım. Söyle Karagözüm, ne yapmak lazım? Artık çetleşmeyelim diyorum. Başka? Çetele de çekmeyelim diyorum. Güzel diyorsun da. Hadi çetleşmedik. Ama çetele tutan askerlerimize, hapis yatan kardeşlerimize ne diyelim, ne çektirelim? Onlara ya sabır çektirelim. Bunu çekmek daha evladır bildirelim. Yoksa diğer bir yola başvuracağım biline. Kara Karagöz'üm. Bugün proje adamı gibisin maşallah. Neymiş diğer yolun? <gülüyor> Çete kurmak. İyi de. Daha demin çeteleri azaltmanın yollarını arıyordun, şimdi de çete kurmaktan bahsediyorsun. Ben çeteleri çökerten çete kurmaktan bahsediyorum. İstanbul'da var olan elli tane yetmezmiş gibi. Neyse neyse, devam et bakalım. Say bakalım çetelerin bazılarını. Süt grubu. Karşısında çökerten çete yoğurt grubu. Korkmaz grubu. Çökerten çete Bre Heyt grubu. Çilli Oğlu grubu. Karşısında çökerten çete pürüzsüz grubu. Şahin grubu. Karşısında akbaba grubu. Çakıcı grubu. Karşısında balyoz grubu. Çelik grubu. Karşısında beton grubu. Peki selvi grubuna. Gökdelen grubu. Aydın grubuna. Zifiri grubu. ...bu böyle gidiyor diyorsun. Evelallah sonuna kadar. Hadi bakalım Karagöz'ün, işin çetin. Neyse ettik bir kere Allah kerimi. Seni yoğun işler bekliyor. Biz de daha fazla tutmayalım. Hadi bakalım. Efendim, her gününüz ve geceniz hayrola. Her ne kadar sürçülisan ettikse... ...affallah.